Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo ve Biyofiliye'yi dinlediğiniz için teşekkürler. Zor ve karışık duyguları yaşadığımız şu günlerden daha güzel günler diliyorum. Bu programda Sanat ve kültür yoluyla etkili, kapsayıcı ve dönüştürücü mekan oluşturma örneklerinden bahsetmek istiyorum. Tamara Ashley ve Alexis Vido'nun Bir Yer Duygusu Geliştirme adlı kitabı var. Kitap mekan oluşturma ve sanatın sivil, sosyal ve demokratik yaşamla nasıl kesiştiğini gösteriyor. Bir yere ait olma duygusunun parçalandığı, kesintiye uğradığı ve sürekli olarak yeniden tanımlandığı postmodern küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Sanat yerle mekanla olan ilişkileri değerlendirme fırsatı yaratmada giderek daha önemli hale geliyor. Sanat ve kültürün Yer oluşturma açısından değeri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından hazırlanan kültür ve yerel kalkınma arka plan belgesinde ayrıntılı olarak araştırılmış OECD kültürün ekonomiyi ve yaşam kalitesini artırmada oynayabileceği e, dönüştürücü rolü ortaya koyuyor. OECD'nin yer oluşturma vizyonu, sanat ve kültürü de içeriyor. Kentsel dönüşüm de tartışılıyor. Aktivist uygulamalardan yararlanarak kentsel dönüşüme direnen sanatçılar var. Birçok girişim. Kentsel dönüşüm yoluyla daha fazla eşitsizliğe neden oluyor. Yerler ve olanaklar söz konusu topluluğun katkısı olmadan, ihtiyaçları ve arzuları tanınmadan, tanımlanmadan bir topluluğa atfedildiğinde yeni bir yersizlik kaçınılmaz hale gelebiliyor. Kentsel dönüşüm süreci aynı zamanda kayıp anlamına da geliyor. Daha önce orada olanın kaybı, eski mimarilerin kaybı veya sahipsiz olsa da birçokları için hala kültürel öneme sahip olabilecek boş alanlar. İkonik Wim Wenders filmi Wings of Desire buna iyi bir örnek olabilir. İki melek, Damiel ve Kassiel. Berlin sokaklarında süzülerek hareketli nüfusu gözlemliyorlar. E, sıkıntılara görünmez umut oluyorlar ama onlarla asla etkileşime giremiyorlar. E, Berlin'de Postdamer Platz, e, mutlak boşluk ve terk edilmenin şiirsel temsili gibi Almanya'nın yeniden birleşmesinden kısa bir süre sonra Postamer Plus parça parça ve gelişi güzel büyümüş ama. Tamara, Ashley ve Alexis Vido'nun Bir Yer Duygusu Geliştirme kitabındaki bölümler hem başarılı hem de sorunlu projelerden örnekler veriyor. Tiyatro, film, yaratıcı yazarlık, heykel, hikaye anlatımı, dans, fotoğrafçılık ve karma medya dahil olmak üzere çeşitli sanat uygulamalarından ulusal ve uluslararası vaka incelemeleri sunuyor. Ayrıca belirli bağlamların ve yerlerin tarihini de sunarak 21. yüzyılı Britanyası'nda sanat politikası, pratiği ve mekan yaratma hedefine dair bir fikir de veriyor. Son 30 yılda mekan oluşturmaya ve kentsel gelişime yönelik katılımcı ve topluluk yaklaşımları ortaya çıktı. 2011'den bu yana Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi'nin bağlantılı topluluklar projesi var. Birleşik Krallık genelinde mekan oluşturma anlayışına yönelik önemli araştırmalar yapılmış. Kültür şehri programı yoluyla Birleşik Krallık'taki şehirlerin gelişimi amaçlanmış. Kültür şehri projesinin uzun vadeli etkisinin ölçülmesi de planlanıyor. Mekan oluşturmaya yaratıcı katılım adındaki rapor, inşa edilmiş çevre ile hissedilen çevre arasında bir ayrım da ortaya koyuyor. Sanatçılar mekan yapıcılar olarak konumlandırılıyorlar. Sanatçının... Topluluk uyumu ve topluluk geleceği yaratmada olumlu bir etkisi var. Sanat yapıtları yoluyla mekan oluşturma, sanatçıların, izleyicilerin, toplulukların, mekan ve zamandaki noktaların belirli buluşmalarını içeriyor. Sanatsal uygulama, ilişkileri tekrar tekrar yeniden bağlama, yeniden hayal etme ve mekana göre yeniden ayarlama fırsatları sunuyor. Kültür ve yer duygusunda miras tartışmalı bir kelime. Bir zamanlar miras süslü bardak altlıkları ve kurulama bezleri satan veya mıknatıs satan hediyelik eşya dükkanlarıydı. Ancak zamanla bu değişti ve terim çeşitli endüstriler, hükümet ve diğer kurumlar tarafından benimsendi. Dönüm noktasının ne olduğu tartışılabilir tabi. Miras kavramı geçmişi, bugünü ve geleceği içermeli. Sadece geçmişle ilgili olan miras basit bir nostalji ve aşırı şekerli çaydan biraz daha fazlası olan pasif bir tüketim gibi. E, sanatla birleştiğinde çift yönlü bir etki yaratıyor. Sanat ve miras anları saptamak için iki güçlü araç. Dijital medya sayesinde miras güncellenebiliyor. 2012'de Walsall Belediyesi Barbican diye yerel doğa rezervini eskerneye getirmek ve toplulukla mekânın yeniden entegrasyonunu sağlamak için Raising the Bar çıtayı yükseltmek adlı bir projeye geliştirmiş ve Heritage Lottery Font'tan 485 bin 838 poundluk hibe almış. Proje Beacon Trust, Birmingham ve Black Country Wildlife Trust ve Collingwood Center gibi destekleyici ortakların yanı sıra yerel okullar, gönüllü kuruluşlar, işletmeler ve birçok gönüllüyle birlikte Walsall Konseyi tarafından yönetilmiş. Proje ilerledikçe e, teknolojik ilerleme, yayılabilir medya ve katılımcı kültürün daha baskın kültürel biçimler haline gelmesiyle e, medya manzarası da değişmiş. E, bu bir transmedya stratejisi, farklı platformlar için medya yaratılması e, ve çevrim içi topluluk katılımının kolaylaştırılmasını gerektiriyordu. Barbeak'ın, West Midlands'in en yüksek noktalarından biri e, ve açık bir günde 11 ilçeye ulaşan panoramik manzaraya sahip e, site önemli bir rekreasyon alanı olmanın yanı sıra ova fundalıkları da dahil olmak üzere yaban hayatı için çeşitli önemli habitatlar sunuyor. Tesisin içinde miras özellikleri arasında Walsall'ın en tanınmış yerlerinden biri olan savaş anıtı, nadir tasarımı olan bir bayrak direği ve Sir Joseph Scott ağaç dikim yeri var. Raising the Bar yani çıtayı yükseltme projesinin hedefleri hazırlanan raporda şöyle sıralanmış. Savaş anıtı, bayrak direği ve Scott çiftliği dahil olmak üzere Barbican'ın tarihi özelliklerini restore etmek ve iyileştirmek. 120'ye kadar gönüllüyle etkileşim kurmak, gelen yorumları iyileştirmek, sitenin gelecekteki yönetimi ve geliştirilmesinde bireyleri ve topluluğu dahil etmek, Etkinlik programı hazırlamak ve topluluk kuruluşlarının sağda kendi etkinliklerini yürütmeleri için fırsatlar sunmak. Savaş anıtı, hava koşulları, vandallar. Ve hırsızlar nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğü için e, bunun restorasyonu projenin en önemli başarılarından birisi olmuş. E, zaman zaman kar ve şiddetli rüzgarların olduğu zor koşullar dikkate alınarak... E, yüksek standartlarda gerçekleştirilmiş restorasyonu e, tahrifata ve kasti hasara dayanıklı bir yapı elde etmek için yenilikçi teknikler ve malzemelerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmuş. Savaş Anıtı'nın restorasyonunun yanı sıra etkinlikler de yapılmış. Orman okulu, arkeolojikası, meteor izleme, anma törenleri ve Ben Sondi beacon müzik festivalleri gibi çeşitli etkinlik ve faaliyetler birkaç yıl boyunca gönüller, toplum örgütleri ve yerel işletmelerin katılımıyla gerçekleştirilmiş. Bu arada proje kapsamında Bar Beacon için bir web sitesi de hazırlanmış. 4 yıl boyunca restorasyon, anma törenleri, müzik festivalleri ve Beacon'daki vahşi yaşam gibi e, projenin farklı yönleri hakkında filmler çekilip bu filmlerin bazıları belediyenin internet sitesinde sergilenmiş, gösterilmiş. Filmler ayrıca dört bölümlük bir dizi haline getirilip Made in Birmingham Yerel TV kanalında yayınlanmış, e, Facebook takipçi sayısı artırılmış, mobil telefonlar için uygulamalar da yapılmış, Proje ekibinin karşılaştığı zorluklar da var. Bunlar arasında en önemlisi merkezi hükümetin kemer sıkma önlemleri sonucu, Volsal Belediyesi'nin hizmetlerinde büyük kesintiler yapmak zorunda kalması. Bu da projenin artan iş yüküne karşın az kişiyle kotarılması anlamına geliyor. Medya ve iletişim işleri askıya alınmış. Proje görevlisi projeden iki yıl sonra ayrılmasına rağmen yerine yenisi atanmamış. Bunun yerine hibe bir yıl uzatılmış. Ee, uzun vadeli istihdam olasılığı yoksa Proje personelini sözleşmelerle tutmak zor olabiliyor. Bu iki kilit kişiyi kaybetmek medya ve iletişim için stratejik vizyonun bir kısmının kaybı demek. Zaten proje yazım süresiyle başlama süresi arasında epey bir zaman geçtiği için ihtiyaçlar, ortam ve insanlar da değişebiliyor. Medya araçları da zamanla değişiyor. Mesela DVD'lerin yerini YouTube gibi kanallar alabiliyor. Evet, bu konuya ve bu kitaba devam edeceğiz. Ama önce bir müzik arası verelim. Chip Taylor'dan One More Dream To Go'yu dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Müzik arası vermiştik ve Chip Taylor'dan One More Dream To Go'yu dinledik. Sanat ve kültür yoluyla etkili, kapsayıcı ve dönüştürücü mekan oluşturma örneklerinden bahsediyordum. Tamara Ashley ve Alexis Veeda'nın Bir Yer Duygusu Geliştirme kitabı var. Kitap, mekan oluşturma ve sanatın sivil, sosyal ve demokratik yaşamla nasıl kesiştiğini gösteriyor. Örnek projelerden bir tanesi Tespets. Proje Luton'da geçiyor. Luton'da sanatçıların ve yaratıcı uygulayıcıların liderliği ve profesyonel gelişimi hedefleniyor. Bedfordshire Üniversitesi tarafından yürütülüyor bu proje ve üniversitenin yeni kurulan yani startup şirketler ve kibiler için beceri geliştirme konusundaki uzun yıllara dayanan deneyiminden faydalanılıyor. Yaratıcı sektörlerin kasaba ve şehirlerde yenilenme ve ekonomik büyümede etkili olduğu gerçeği yaygın olarak kabul görüyor. Bununla birlikte sanat alanındaki yaratıcı uygulayıcılar için birkaç sistemik iş geliştirme programı oluşturulmuş. TESPETS projesi, Bedfordshire Üniversitesi'nin sanatçıları, yaratıcı uygulayıcıları ve yerel yaratıcı ekolojiyi desteklemek ve geliştirmek için yerel, bölgesel ve ulusal kuruluşlar, yasal kurumlarla ortaklaşa eğitim misyonundan yararlanıyor. Bunun yerel sanat ve yaratıcı organizasyonlar, işletmeler için doğrudan faydaları var. Ancak aynı zamanda üniversiteye de direkt ve kalıcı bir fayda sağlıyor. Projeye dair şöyle örnekler var. Caz sanatçısı Perry Lewis, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras sözleşmesine Creole Fest Konferansı'nda katkıda bulunmuş, benzer şekilde üniversitede bulunan ve öğrenciler tarafından yönetilen Topluluk Radyo istasyonunda radyonun adı Lab 97.1 FM iki sanatçı çalışıyor ve radyo istasyonunun potansiyelinden ilham alan altı sanatçı daha çalışmaya başlıyor. Radio Lab'in görevi Öğrenci nüfusuyla kasaba arasında bağlantı kurmak bu nedenle sanatçıların programlamaya dahil olması amaca uygun gibi gözüküyor. Öğretim görevlisi Noel Douglas protesto sanatının imgeleri üzerine çalışmış. V&A ve Tasarım Müzesi'nde sergilenmiş, bu sırada öğretim ve uygulamalarını kasabada sürdürmüş, sosyal yardım etkinliklerine katılmış... Sanat ve Tasarım Okulu var. Bunu çocuklar ve yetişkinler için yaratıcı t-shirt yapımında atölye çalışmaları yürütmüşler. Bazı sanatçılar School of Art ve Design'deki Endüstri Çarşambası etkinlikleri aracılığıyla uzmanlık konuşmaları yapmışlar. Uluslararası üne sahip besteci David Murphy, MBA işletme öğrencilerine müzik aracılığıyla liderliği öğretmiş. Bir lideri dinlemek metodolojisini birlikte geliştirmek için departmanla birlikte işbirliği yapıyor. Bu tür daha derin bir katılım elde etmek için sanatçılarla işbirlikleri karşılıklı fayda sağlıyor. Öğrencilerin eğitim açısından da değerli. Test Beds projesi kariyerlerinin farklı seviyelerindeki sanatçılara destek ve eğitim sunuyor. Sanatçı geliştirmenin dört adımı var. Birincisi Artist Accelerator (hızlandırıcı), ikincisi Catalyst Call Lab, üçüncüsü Arts Enterprise Zone ve dördüncüsü Arts Elevator. Teknoloji endüstrisi başlangıç modelinden ilham alan. Artist Accelerator yani hızlandırıcı, Luton Merkezli Erken Kariyer Yaratıcı Pratisyenleri için 1 yıllık Kuluçka Merkezi. Faaliyet Programı 3 aşamadan oluşuyor. Araştırma ve Eğitim, Proje Geliştirme, Teklif Yazma ve Sosyal Yardım Projesi Geliştirme. İhtiyaç odaklı hareket etmeye çalışan program her bir grubun ihtiyaçları temelinde geliştiriliyor. Katalist CoLab ise kariyerlerinde daha ileride olan sanatçılar için bu araştırma ve geliştirme programında yer alan sanatçılar bir akademik departman veya araştırma istitüsü ile ortak çalışıyorlar. Akademik işbirliği, proje geliştirme ve liderlik sürecinde ilerlemenin yanı sıra katalist e, sanatçıları bir accelerator hızlandırıcı sanatçıyla çalışıyorlar. Bu sayede sanatçı kariyerinin başındaki sanatçıya e, mentorluk yapıyor. Kariyerinin başındaki hızlandırıcı sanatçı ise katalizörü destekliyor. Hızlandırıcı ve katalizör kollarının yanı sıra Luton'da sanat, kültür veya yaratıcı sektörlerde çalışan gönüllü olan insanlara yardım etmek için tasarlanmış ihtiyaç odaklı bir eğitim ve beceri geliştirme programı var. Bu da Arts Enterprise Zone girişimci kuşağı gibi de çevirebiliriz. Bu program teklifleri tamamlama, stratejik ortaklıklar ve ağlar kurma, mesleki dayanıklılığı geliştirme ve geliri çeşitlendirme konularında pratik yardımlar içeriyor. Accelerator, hızlandırıcı, katalizör ve Arts Enterprise Zone, yani girişimci kuşağı hepsi de başarılı olmuş. İlk yıl olan 2017'de e, Tespest sanatçıları 292.000 poundluk teklif vermişler hibe almak için e, ve 174.000 poundluk hibe kazanmışlar. 2018 yılında ise 483.000 poundluk fona başvurmuşlar e, ve 184.000 e, pound elde etmişler. Luton kültürel olarak süper çeşitlilik gösteren bir kasaba olarak biliniyor ve 2 yıl boyunca yürüttüğü engelli sanatçılar için programların uygulama ve ilerlemesinde başarı kaydetmişler. Testbeds projesinin dördüncü kolu olan Arts Elevator, yetersiz temsil edilen grupların sanata katılımını hedefliyor ve ayrıca teşvik ediyor. Arts Elevator'ı geliştirmek için 22 taban grubundan ya da topluluk kuruluşundan yardım istenmiş. 2018'de Arts Elevator 6 farklı sanatçıyı başarılı bir şekilde istihdam etmiş. Mart 2019'da bu fikirleri keşfetmek ve projeyi ileri taşımak için üniversitenin Luton Kampüsü'nde yaratıcı işbirliğinden yararlanma, üniversitelerle stratejik ortaklıklar başlıklı bir konferans düzenlenmiş. Üç gün boyunca hem yüksek öğretimde hem de uluslararası yaratıcı ve kültürel sektörlerde devam eden çalışmaların nasıl geliştirileceği tartışılmış. Konferansın sonucuna ve TestBets'in ilk iki yılında sağlanan etki verilerinin değerlendirilmesine dayanarak üniversite sanat ve kültür ekibi şu anda TestBets projesini genişletmek ve geliştirmek için ek fon başvurusunda bulunuyor. Evet, daha pek çok güzel güçlü örnekler var. Daha sonraki programlarda bu örneklerden de bahsedebiliriz. Şimdilik programın sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinlediğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. Güzel günlerde buluşmak üzere. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.